Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, yeni yıla biz biraz hasta girdik. Evet. Ee, o yüzden geçen hafta... 2015 çarptı bizi. Evet, evet. Geçen hafta bir tekrar yayınla yeni yıla girmiş olduk. Bu hafta bu açığı kapatalım. Evet. Ee, Neler oldu 2015'in başında? Sen de 2010, atarlandın. Ya evet. Birazcık şöyle bir durum var. 2015 yılı itibariyle Küçük Prens... Antoine de Saint-Exupéry'nin e, işte yazdığı bu çok ünlü kitap e, artık telif e, hakları dışında kaldı. E, i̇şte bu belli süreler var ya doldu yani onun evet. süresi artık hani e, o kitabı basmak için kimseye bir şey ödemeniz gerekmiyor. O malzemeyi öyle basabiliyorsunuz artık. Ee, bunu biliyorduk yani zaten 2015'te biteceğini biliyorduk. Tabi bugüne... film bile hazırlandı. Tabi film bile hazırlandı. İşte e, bugüne kadar da Türkiye'de yani çok uzun zamandır da e, Türkiye'de mavi bulut yayınlarındaydı Küçük Prens'in e, telif hakları. Ki buna rağmen e, Küçük Prens basan başka yayın evleri olmuş zamanda yani Fatih Erdoğan'dan e, anlattıklarından hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani uğraşmışlar bununla o zaman da. Ve itibariyle bitti bu telif hakları meselesi. Ve sanıyorum şu anda yani bu Ocak başında 22-23 yayın evi yanlış bilmiyorsam bu rakamı da artmış da olabilir. Küçük prens e, basıp piyasaya çıkardı. Bir anda bir küçük prens patlaması yaşadık. Yani e, o kadar garip görünüyor ki bu yani işte bülten geliyor mesela bana e-mail adresime. On tane bültenden sekiz tanesi küçük prens. Yani bir hani böyle bir çığırından çıkmış bir kudurmuşçasına küçük prens basma e, durumu var. Bu bana çok anlaşılır gelmiyor. Çok bunu makul karşılayamıyorum. İşte e, herhalde hiçbir yayınevi bir başka yayınevinin çevirisini alıp basmıyordur değil mi? Yani o kadarını yapmıyordur artık yani. Dolayısıyla yirmi küsur küçük prens çevirisinden bahsediyoruz artık. Evet. Bir kere bu çok saçma bir şey başlı başına. Peki ee, e, şimdi biraz konuyu dağıtmış gibi olmayayım ama mesela çünkü böyle bir yorum da geldi. Klasikler, yani klasik eserler var. Küçük Prenses sonuçta kendi alanında hı. bir klasiktir. E, klasikler yıllardır basılıyor pek çok yayın evinden, e, Ben bundan bu da şikayetçiyim basılıyor. ki. Basılıyor. E, bu da aynı şey olacak. Şimdi olmayacak. burada bir kere şunu, şunları tartışmamız gerekiyor e, bence. Klasikleri... ...onlarca yayın tekrar tekrar basıyor da çok nitelikli işler yapıyor. Mesela biri buna cevap tabii, versin. yani tartışılır. E, tartışılacak bir şey yok. Çok kötü işler evet. yapıyorlar. Yani sırf hani işte üç kitap fazla satalım, on kitap... Yani bu çok e, yayıncılık açısından çok adi bir ticaret bu yani bana göre. Evet. Yani ben öyle görüyorum. E, e, şimdi bunu niye Küçük Prens'e yapıyoruz? Yani şöyle tabii Küçük Prens çok mu böyle hani acayip falan öyle bir şey... ...yani kutsallaştırmaya gerek yok. Küçük Prens de kitaplardan biri. Evet. Ama Küçük Prens'le ilgili çok ciddi bir durum var. Yani hani Küçük Prens bir şekilde çok iyi pazarlanmış bir kitap belki de. Bana göre Küçük Prens'i herkesin Prens duygusal olarak da ha, farklı bir yere koyduğu bir oraya, kitap. Tam oraya, tam oraya geliyorum. Küçük Prens'in çocuk kitabı olduğu söylenebilir mi? Yani bence şaibeli bir durum. Küçük Prens bana çocuk kitabı olmaktan çok bir yetişkinin içindeki örselenmiş çocuğun öfkesini kusması gibi görünüyor. Yer yer. Yani işte e, o resim çizme hikayesi vardı ya. Evet. Filme, bir tek çocuk hani ya basbayağı orada yani ben başka şeyler olmak istemiştim. Başka şeyler yapmak için bana engel oldunuz diye bağıran zar zar bağırıp tepine tepine ağlayan bir çocuk var mesela orada yani. E, ben bunu böyle okuyorum. Yani bu e, daha çok bir yetişkinin kendisini ifadesi. Çocuklara yazılmış bir kitap olmaktan çok gibi geliyor bana bazı yerleriyle ilgili evet. özellikle Ama söylüyorum. bir yandan da hem çocukların hem yetişkinlerin her yaşta insanın ki... okuyup keyif aldığı ve herkesin kendine göre bir yerini <gülüyor> benimsediği bir kitap. Elbette ama biraz da abartılmış bir kitap. Yani birazcık böyle bir Mona Lisa bir durum var yani Küçük Prens'le ilgili de bana göre. Ee, çok iyi pazarlanıyor çünkü. Ve şu anda e, yayın evlerinin de benim anladığım kadarıyla yapmaya çalıştıkları şey... ...bu çok iyi pazarlanan malzemeden e, mümkün olduğu kadar kendilerine yoğunmak. Yani ben böyle görüyorum şu anda bunu ve hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani evet Küçük Prens önemli bir eser. E, dünyanın birçok diline çevrilmiş. Herhalde en çok dile çevrilen eserlerden biridir evet. e, Küçük Prens. E, ama hani şu andaki manzara Ocakbaşı itibariyle gördüğümüz manzara e, Küçük Prens'in Nasıl söyleyeyim bunu e, Ya çok satar olmak bile böyle bir şey değil. Yani bayağı ayağa düştü yani Küçük Prens şu anda. Hani evet, daha, daha 2015'i evet. bekleyip bir anda Tabii tabii muhtemelen atladım. şu anda e, Diğer e, kitaplar Küçük Prens'e Sen nasıl düştün kardeş diye soruyorlar. Yani <gülüyor> bence şu anda durum o yani. yani yayın evlerinin konumunu da bu noktada belirlemiş oluyorum yani bu sözü söyleyerek. Bence bu çok çirkin görünüyor her şeyden önce. Elbette kimseye engel olamayız. Basma kardeşim hani öyle bir şey değil. Değilmez, Kastettiğim ama bu değil yani ama. nitelikli ve niteliksiz olarak birçok. Bir ya o da ayrılabilir bir de daha makul davranabilirlerdi ya. Yani hani hakikaten daha makul davranabilirlerdi yani hani. Bana öyle geliyor. Neyse yani umarım daha çok okur kazandırır bu durum bize. Ve ben kendi kendime kızdığımla kalmış olurum. <gülüyor> Sizin de görüşleriniz varsa bir dolapkitap@gmail.com adresine yazabilirsiniz çünkü ben farklı farklı başka görüşler de aldık hep. Evet geldi başka yani görüşler. Çok fazla görüş birikirse belki bunu bir yazı olarak ya da görüşleri sıraladığımız bir yayın olarak bir dolap evet, kitapta paylaşabiliriz. paylaşabiliriz. Hani ortak bir tartışma alanı da açmış olalım böylece. Evet. Ve bugünün ilk kitabına geçelim. İlk kitaba geçelim. Evet, bugünün ilk kitabı Red House Kids yayınlarından çıkan Fatih Ermiş ile Sihirbazlık Öğreniyorum adlı bir kitap. Ee, resimleyen de Mete Kaplaner. Yani Fatih Ermiş ile Sihirbazlık öğrendiğimize göre anlatan, yazan Fatih Ermiş. Ee, kitap bana e, pek çekici geldi. Yani önce onu söyleyeyim. Şimdi tabii e, Sihirbazlık falan deyince böyle bir şey var ya çok şaşalı bir şeydir ya bir yandan o yani böyle hep böyle hep şaşıracan bir şey yani bilirsin yani önceden bilirsin şaşıracaksın yani evet. buna rağmen seni çok şaşırtırlar <gülüyor> yani hani orada bir şey dedim ya yani o zor bir iş yani evet. buna rağmen Nedir şaşırtırlar seni ne bir bu olduğunu bildiğin haliyle şaşırtıyor evet şaşırırsın. yani bilirsin yani bir şey yapıyor oradan ne yapıyor yani hani ne yapıyor diye işte bu kitap onu anlatıyor ne yapıyor yani onu söylüyor hani sihirbazlar sırlarını ...söylemezler... E, ...diye bir laf vardır. Hı hı. Evet, Fatih Ermiş de kitabın başında söylüyor... ...sırlarınızı kimseye söylemeyin diye. <gülüyor> <gülüyor> bu da bence yani çok manidar olmuş. E, bu arada ha, kitabın ön sözü... E, mandrake tarafından yazılmış. Hı. E, şimdi resmini görünce hatırlayacaksın. Evet, tabii tabii. Evet, mandrake, Işın Ertuğrul Işınbarg. Evet, e, fakat... E, ...kitabın ön sözünü yazmış ama... ...yayınlandığını görememiş. A. Evet. E, Aa, bunu bilmiyordum. E, meğer öyleymiş ben de bilmiyordum. Yani tanıdığımız... Tabii tabii. ...bir, bir sima ama e, böyleymiş. E, sonra kitaba geçeyim. İşte kitabın içinde e, tabii ki bir sürü sihirbazlık numarası anlatılıyor. E, fakat ondan önce si, Fatih e, Ermiş sihirbazlık için gerekli bazı malzemelerden bahsediyor. İşte... E, Sihirli asa, malzeme kutusu ve tabii ki şapka. Bunlardan bahsediyor. Bunların her zaman bir sihirbaz için hı hı. çok önemli gereçler olduğunu Tavşan söylüyor. Tavşan yok mu? Ee, tavşanı yapmamıza gerek yok. Yani öyle. <gülüyor> ha, yapılacak var. <gülüyor> evet. Hı hı. Ee, mesela sihirli asa, izleyicinin dikkatini dağıtmak için her zaman kullanır. İşte malzeme kutusu zaten adı üstünde ve şapka, hani gözden saklamak istediğim bir sürü şey için falan diye. bunların. İşte kartondan, renkli kağıtlardan falan nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Ha, Basitçe bir kendine bir kitabı da aynı zamanda bir tür. E tabii bu bir etkinlik kitabı aslında. İşte e, sihirli asa kartondan katlayarak, ederek işte bantlarla yapıştırarak falan sihirli asa yapıyorsun kitabın başına. Sonra malzeme kutusu yapıyorsun. İşte sihirbaz şapkası yapıyorsun. Yani şimdi şeyi e, hatırla. Yeyinin denizin bu sihirbazlık meselelerine, illüzyon meselelerine merak sardığı dönemlerde tabii, tabii. bu malzemelerin nasıl peşine düştüğünü. Tabii işte... bir dükkan bulmuştu her gün gidiyordu evet. oraya. Yani neler ne kadar uğraştırmıştı yani o numaraları öğrenmek evet. için ders almıştı filan. Yani. <gülüyor> i̇şte bu kitap o, o, o yaştaki Deniz'in eline geçseydi herhalde tabii canım, yer oraya. yutardı yani bu kitabı. Sonra işte Fatih Aymış gösteriyle ilgili yani böyle öğütler de veriyor arada işte iyi çalışın bunu çok uzun çalışın gösterinizi konuşarak yapacaksınız o konuşmayı çok iyi hazırlayın size ait numaraları olsun siz inanmazsanız kimse inanmaz işte aynanın karşısında yapın aynada kendinizi kandırabildiğiniz zaman herkesi kandırabilecek ha, falan güzelmiş. gibi tabii çok güzel öğütleri var. Ondan sonra da basit bir numarayla başlıyor. Atlayan lastik. Atlıyor bu lastik. Bildiğin oluyor. Yani <gülüyor> denedim işte, bir <gülüyor> Evet evet yani oluyor bu. <gülüyor> onu yapabiliyorsun yani çok enteresan. Ee, burada işte uzun uzun tarif ediyor. Ben şimdi sihirbazlar sırlarını veremeyeceği için size anlatamıyorum tabii <gülüyor> e, ne olduğunu. Ondan sonra işte devam ediyor. Mesela işte e, birleşen ataşlar var. Bu numarada e, bir kağıdın üzerine ataşları takıyorsun. Sonra o kağıdı hızla çektiğin zaman ataşlar havada iç içe geçmiş oluyor. <gülüyor> İşte i̇nandırıcı gelmedi değil mi? <gülüyor> Ama bu da ol olacak bir şey işte. Kaybolan kürdan. Yani şöyle bir his verdi bana. Şimdi bazı numaraları okuyorum. Hı hı. Ee, kaybolan kürdan. Görsele bakıyorum. Yani diyorum ki yuh bu muymuş yani? Hani bu kadar mı basit olur yani bir şey? Ama bunu şimdi sahnede görsen... Tabii. Bi... Birkaç saniye içinde. Hop pıt bıt bıt bir şey. Aa no, bak gitti kürdan. Takip bile Evet nereye gitti? Şimdi. Halbuki o kadar basit bir şeymiş ki Peki, yani. Peki bu kitapta şunun açıklaması var mı? Ha. Uzun kollu giymemiş birinin. Ha. Kısa kollu bir şey giymiş birinin bile. E, elindeki şeyi yok etmesinin formülü. Nedir? Vallahi hani, burada. Şey, e, gömleğinin kenarından içeri saklama şansın da yok. Elinde başka hiçbir malzeme olmayacak mı? Ya bilmiyorum bir şeyler yapıyorlar. Var ya. Yani, <gülüyor> burada ama... mesela kibrit kutulu bir numara var. Ee, i̇çinden bozu yani kibrit kutusunu gösteriyorsun boş. Sonra açıyorsun içinde para var. Ha, onun gizli gözü oluyor ama değil mi? Yok o gizli gözü falan Çok basit bir numara. Ya da burada mesela bir tane havada duran para numarası var. Onda mesela hiç göstermediğim bir bozuk para var. Kimse görmüyor onu. Nerede duruyor? İşte onu söylersem sihirbazlık <gülüyor> mesleğine ihanet etmiş olurum. O yüzden onu söylemiyorum. Bu kitabı söylemiyorum. alacaksın ve içindekileri bana göstermeyeceksin gibi bir his var içimde. Ben bu kitabı alalı çok oldu ve farkındaysan sen burada <gülüyor> karşılaştın. Yani <gülüyor> bunun belli bir nedeni var tabii ki. Ben mümkün olduğu kadar çok teknik öğrenip ondan sonra sana bu kitabı göstereceğim. Burada hatta en son numara o da hayli önemli bir numara. Ee, izleyicinin önünde yani izleyici göstere göstere kartondan bir ev yapıyorsun. Hı -hı. İzleyicinin önünde yapıyorsun yani. Evet. Ve sonra içinden bir insan çıkıyor. Hadi canım. İsterinden isterinden mi? Yapacaksın bana Ne sihirli ne keramet? el çabukluğu marifet. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya bunun için evet taygayı çıkartabilirim bunun içinden diye düşünüyorum yani eğer ama olmaz o büyük bir yıkım olabilir benim yerinde durmadığından. Ama e, burada bu numara var. Ee, ve bunu çalışabiliriz istersen. Sen benim asistanım olarak e, evden çıkabilirsin. Beni ikiye bölecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak o numara burada anlatılmıyor. Neyse ki. <gülüyor> ee, bu <bunu> evde denemeyiniz. <gülüyor> Ama başka işte böyle mesela İskambil kartlarıyla falan filan yapılan numaralar. Bu arada şu İskambil kartlarıyla ilgili bir hani aklıma gel gelince söylemek istiyorum. Çünkü bu kitabı görüp o yorumu yapabilecek bazı... Ee, ...insanlar... ...o bazıda bir yumuşak ye vardı hissettiğiniz bazı, umarım. Evet. <gülüyor> ee, insanlar var. Biz e, Dünyalı Dergi'nin bloğunda bir etkinlik önerdik. Ee, Fatma Akpınar, eğitim uzmanı Fatma Akpınar... ...İskambil kartlarıyla bir matematik oyunu... ...yani çocuklar matematik öğreniyor. O oyunda matematik çalışmış oluyor filan yani... Çok iyi bir şey ya bu. Hı hı. Şöyle bir yorum gel geldi. İskambil kartı kumara özendirtir asla böyle bir şey... <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim O, o, o yani... kişiler orada kalsınlar ve daha evet, yediye işte, gitmesinler. Öyle ne bir şey diye. olmuyor. Bir onu söyleyin de olmuyor ondan sonra. <gülüyor> Neyse bu kitapta da bir sürü e, güzel numara var. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Evet. Fatih Ermiş ile Sihirbazlık öğreniyorum. E, resimleyen de Mete Kaplaner. Red Kids'ten çıktı. Mete Kaplan Eker. Ay Kaplaner ne? Kaplan Eker. Evet özür dilerim yanlış okudum. Red House Kids'den çıktı bu kitap Band yayın, yayınladığımızda birdolapkitap.com'a yorum bırakan e, takipçilerimizden birine bu kitabı armağan edeceğiz ve e, kendisiyle sırlarımızı paylaşmışım. Birden sihirbaz olduğum farkındıysa <gülüyor> Sırlarımız <gülüyor> senin sırların oldu değil mi? <gülüyor> evet. Neyse şimdi bir <gülüyor> müzik bakalım. arası verelim sen çalış o arada <gülüyor> ee, Elizabeth Mitchell söyleyecek Mystery Train One, two One, two, two, two <gülüyor> Açık Radyo'dasınız ve Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Sırada ne var? Sırada Melis Yaman'ın Tuhaf Serüvenleri var. Ee, Jenny Alexander'ın yazdığı bir seriyi bu Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Bülent O. Doğan çevirisiyle. Ee, kitabın illüstrasyonları Ella Oxta'da ait. Ee, benim bildiğim iki kitap var. Daha çev Türkçe'ye çevrilmiş kitap olup olmadığını bilmiyorum. Ee, ama İngilizce'de var. Bir iki birkaç kitap daha var bu seriden. Yoksa da sıradadır o zaman diye düşünmek lazım. Evet. Belki de. Ee, hikayenin kahramanı Melis Yaman adlı bir kız çocuğu. Ee... yani bir çağrışım var adında. <gülüyor> Nasıl bir şey çağrıştırıyor? Yani erkek olsaydı adını Çetin koyardık gibi bir his veriyor. <gülüyor> Melis Yaman ve bir ablası var. Gonca Gül. Hmm. <gülüyor> o eve Gonca Gül adından hiç hoşlanmıyor. Hatta maceraların... Melis Yaman mı hoşlanmıyor, Gonca Gül'ün kendisi Gonca Gül'ün kendisi, kendisi hoşlanmıyor ve kendisine Alya denmesini istiyor. <gülüyor> bir bölümde kitaplardan birinde öyle de bir yan öykü var. Kitapların ilki köpekler, çiçekler ve ablalar. <gülüyor> İkincisi İyiymiş. yaramaz tavşanlar ve ilginç fikirler. Ee, İngilizcedeki serinin sıralamasını bilmiyorum. Yani bazen çünkü e, sıralı çevrilmiyor dilimize. E tabii sıralı, takip etmek zorunda değilse belki olabilecek ben bir şey. Ben de hiç, yani üstünde de bir numara olmadığı için e, basım e, tarihlerinden yola çıkarak işte önce köpekler, çiçekler Hı. ve ablaları okudum. Ee, sanırım ilk kitapta bu. Burada çünkü e, Melis'i de daha yakından tanıyoruz, anne babasını ve ablasını da tanıyoruz. E, Melis küçük kardeş e, ve ablası ergenliğin e, tavanında <gülüyor> gezen e, bir kız çocuğu ve ikisi, iki kardeş taban tabana zıt iki tip. E, Melis'in ablasıyla ve hayatla mücadelesini okuyup. E, tanıyoruz. Bir yandan e, aile bireyleri işte e, Melis'in bir arkadaşı var. Birlikte hayvan barınağında çalışıyorlar Hı -hı. hafta sonları. O e, Gonca Gül'ün e, Melis'ten hiç hoşlanmayan Melis'in de ondan hoşlanmadığı bir arkadaşı var. Mesela her gün eve gelip zorbalık yapıyor Melis'e. Yani bir zorbalık Hı -hı. öyküsü de var burada. E, ve e, Melis'in zihin akışını görüyoruz bu kitapta. Ee, sevip sevmediğime karar verememiştim ilk başta bu kitabı okurken ama bir biçimde e, okumaktan da vazgeçemedim çünkü merak ettim o hmm. ailenin öyküsü, o evin içinde yaşananları nereye varacağını merak ettim. E, kitap yeterli başarıyı göstermiş yani. Evet, e, ikinci kitapta artık tamamen o evin içindeydim e, ve e, daha çok şu an bahsetmek istediğim kitapta zaten ikincisi yaramaz tavşanlar ve ilginç fikirler. Bu sefer Goncagül aşık ve neyse ki Melis'in çok sevdiği birisi var ona aşık. ve Melis Hı. bu durumdan çok mutlu falan ama Goncagül o kadar zor birisi ki. Melis niye mutlu? Çünkü öbür böylece gıcık baş belası diğer arkadaştan kurtulmuş oldu ha. ablası. Ha. Tamam anladım evet. Ve işte Melis böylece etrafında sevdiği birini görme şansı buluyor. Ama aile e, çökmek üzere çünkü e, annesi e, ilk kitapta kendi işini kuruyor. Bir bahçe hı hı. firması kuruyor. Bahçecilik, bahçıvanlık yapıyor. Ama çok fazla çalışıyor ve e, önceden her şeyi kontrol edebilirken e, çok fazla işi olduğu için bazı babaya devretmek zorunda kalıyor. Babası e, bir spor yazarı. O da hafta içi evde takılıp Hafta sonları işte maçları izleyip hmm. çalışıyor ama çok tembel bir adam. Ve anne ile baba giderek daha fazla çatışmaya başlıyorlar hmm. bu konularda. E Melis de ablası zaten sürekli çatışıyor ve Melis e, şunu düşünmeye başlıyor. Hani bir ailemi seçme şansım olsaydı e, ne yapardım yani hmm. aileyi sorgulamaya başlıyor. Ee, bu arada e, olur olmadık zamanlarda olur olmadık fikirlerle çıka gelen bir büyük annesi var. Hmm. En son işte e, Fethiye'ye yerleşip surf e, <gülüyor> kitap ya yani şey kitapta böyle uyarlamalar var isimler gibi yerlerde. <gülüyor> Yok yani ona şaşırmadım da hani surf hocası surf hocası olmaya karar verip gidiyor surf <gülüyor> hocası oluyor öyle bir tip. Geliyor eve bir tavşan bırakıp gidiyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> teorisi e, bu hayvan sayesinde bütün ailenin birleşeceği ve tavşanın onları birleştirip ortak bir e, paydada buluşturacağına dair. Hayırdır da inşallah yani, yani. Herkesin sevebileceği ve herkesin aynı ilgiyi gösterebileceği bir buluşma <gülüyor> noktası yaratıyor. Aslında. Ama tabii ki e, eve hep bir köpek isteyen ama köpek alamayan babasının korkusu yüzünden. Melis sahipleniyor bu tavşanı. Ama tavşan eve yapmadığını bırakmıyor. Yani aileyi birleştirmek bir yana... Asıl çöküşün sebebi o galiba. <gülüyor> tabii yani. canım. Yani şey, buzdolabının kablolarını kemirip kısa devre yaptırmaktan tut. Ha bir de sola kaka yapmak, kaçmak. Yani normal bir tavşan. Tavşan kendi doğasını yaşamış evet, yani aslında. E, Melis ama bir yandan her şeyi idare etmeye çalışıyor. E, bu arada bir takım işte büyük anneden aldığı tüyolarla yine bir şeyler denemeye Hı. çalışıyor. O arada ailedeki değişimleri ufak ufak görüyorsun. sonunda oluyor yani. Yani tam büyük annenin tasarladığı gibi olmasa da. Yani peki. Bir biçimde e... bir uzlaşma yolu buluyorlar. Umarım sonunda tavşan yahni olmuyordur. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor tavşanın hiçbir şey olmuyor hatta işte babasıyla oturup tavşanı ev yapıyorlar ev inşa ediliyor yani tavşan gerçekten rolünü başarıyla vay, oynuyor vay, vay. Bu arada... oysa minik minik havuçlar biraz patates <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> tavşan bakımı ile ilgili de aralara çok güzel bilgiler serpiştirilmiş çünkü hep kitaplarda kedi vardır köpek vardır evet. ama Tavşanla ilgili bilgi yoktur, çok fazla rastlamazsın. Ya yani tavşan e beslemekle ilgili yoktur. Evet. Yoksa tavşan vardır yani tavşan da zaten insan işte gibi Üzerine işte o Melis de bir kitap okuyor ve oradaki hmm. okuduklarını paylaşıyor, bir yandan anlatıyor, deniyor e, tavşanın tavşanın ne zaman nasıl korktuğunu. Bayağı bir gözlem yapıyor aslında. E, i̇nsanın tavşan alası geliyor. Yok or <gülüyor> oraya girmeyelim. Hazır bak sen sihirbazlık yapmayı da düşünüyorken <gülüyor> bir tavşan iyi gider. Hep şapkada duracaksa sorun yok yani kısa kısa öykülerin olduğu yani olaylar süreklilik gösteriyor kitapta her öyküde başka bir şey anlatılmıyor ama kısa kısa bölümlerden oluştuğu için rahat okunan pek Ve çok konuya da değinmişti aile ilişkileri değiliyor. zorbalık bir sürü önemli şey saydık evet hayvan evet. aile yani bir sürü şey var insan ilişkileri var o yüzden o yüzden Okuması keyifli kitaplar bunlar. Melis Yaman'ın Tuhaf Serüvenleri, e, yaramaz tavşanlar ve ilginç fikirler. Bu az önce bahsettiğim kitabın adı buydu, e, tavşanlı olan. E, diğeri de köpekler, çiçekler ve ablalar. İkisi de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Jenny Alexander'ın yazdığı Bülent Doğan'ın çevirdiği e, bir seri bu. E, bugünlük bir dolap kitabın sonuna geldik. Evet, yine sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor>